Bismillah, elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve selamu ala men la nebiyye badeh ve bahad sani ikinci ders Şam ile Bilal arasında geçen ve yeni kaydeden anlatıldığı bir diyalog Huşam'ın Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh diye Bilal'e selamlar Bilal ve Aleykumusselamu ve Rahmetullahi ve Berekatuh diye selamı alır Keyfe hâluke ya ehî Ey kardeşim nasılsın? Menilaku sen kimsin? Şam ene müderrisun, cedidun bil camiati Ben camiyada üniversite yeni bir öğretmenim. Mühendisim Evet yeni bir mühendisim o zaman tercümesi ismi Şamın adım Şamdır. Ene menel velayat el tayyideti. Ben Birleşik Devletlerdenim. ABD'denim yani. Birleşik Devletler o. ABD. Amerika Birleşik Devletleri var ya. Vilayatil, minel vilayatil muttehidet. Vilayat devletler. Muttehide vahid demiş, birlenmiş, birleşik devletler. Bilal. Ehlen ve sehlen ve merhaban bike ya ahi. Bu ehlen ve sehlen merhaba bir kalıptır. Hoş geldin, sefa geldin. Ve merhaba. Manasına gelen. Ey kardeşim, hoş geldin ve sefa geldin. Sana merhaba. Bike, merhaban ke. Sana merhaba. Ene mesrurun biligayike. Ben mesururum, sevinçliyim. Neyle? Biligayike. Seninle karşılaşmaktan dolayı sevinçliyim. Ligayun, karşılaşmak demek. Ligayun. Biligayun, inna daha doğrusu, karşılaşma sebebiyle ke ile gauke seninle karşılaşması. Seninle karşılaştığımdan dolayı, seninle karşılaştığım için sevinçliyim. Ene zamiluke. Ben senin okul arkadaşınım. İsmi Bilal ibn Hamidin. Adım Hamidin oğlu Bilal'dir. Bunu hadislerden çokça duyuyoruz. Falanca bin falanca diye. Mesela Enes bin Malik Abdullah bin Ömer Abdullah bin Amr diye bu bin mana manasını burada öğrenmiş olduk. İbnun yani oğlu manasına ben Bilal bin Hamid'tir, Hamid'im veya Hamid'in oğlu Bilal'dir benim ismim. Emin Washington'e ente ya Haşim'u ya Hişam'u özür dilerim. Sen ey, ey Hişam sen Washington'dan mısın? Amerikan'ın başkenti Washington'dan mısın? Sha la enes tu min Washington'a. Hayır, ben Washington'dan değilim. Leisen çekim hali les tu değilim. Les ben değilim demek. Ben Washington'dan değilim. Inni min New York'a. Şüphesiz ki ben New York'tanım. Şüphesiz ki ben New York'a. New York'tanım. Bilal, em Müslümun ebu ke ya Şam, baban müslüman mı? La, huve leyse bi müslümin. Hayır, o müslüman değil. Leyse. Değil. Bir müslümin, müslüman değil. Bununla ilgili teferruatı görmüyoruz biraz sonra zaten ders olarak işleyeceğiz onu. Leyse şimdi okuyup geçiyorum. <gülüyor> Ve ummuke em müslümetün hiye. Ve annen var ya annen, o Müslüman mı? La hiye leyset bi müslümetin. Hayır, o da Müslüman değil. Eleke ebnâuni yahşâmu. Ey Hişam, senin oğulların var mı? i̇bn çoğu çoğulu Oğulların var mı? Nam li sittetü ebnâin. Evet, benim altı oğlum var et hum? Onlar öğrenci midirler? La hum leysu bi-tullab. senin çekimi demiştik. Hayır, onlar öğrenci değildirler. Hum leysu tullab. İnne babahum, inne ba'dahum tüccarun ve ba'dahum mühendisune. Muhakkak ki onların bazısı tacirdir, tüccardır ve bazısı mühendistir. Bağdahum, bağ, bazısı demek. Yani. Hum, onların bazısı. Bir kısmı yani. İnne geçtiği için başına inne bağduhum olmadı, bağdahum oldu. Elleke benatun, senin kızların var mı? Ne? Li hamsu benatin. Evet, benim beş kızım var. En mütezevvicatun hunne Onlar evli midirler? La <gülüyor> hunne Lesne bir mütezevvicatin Lesne, geneliyse en çekimi Hayır, onlar Evli değildirler. Lesne bin mütezevvicatin İnne hunne sigarun Şüphesiz ki onlar Sigar Küçüktürler. Sakırının çoğulu Sigarın küçüktürler. Bağduhun ne? Burada bağduhun ne? Yukarda neydi? Çünkü inne vardı başında. Burada innesiz. Bağduhun ne? Fil medresetil İl ve bağduhun ne? Fil medresetil İl Onların bazısı küçük olan kızlarından bahsetmeye devam ediyor. Onların bazısı iptida okulda, yani ilkokuldadır ve bazısı mütevasit, yani ortaokuldadır. Eleke ixbatun, erkek kardeşlerin var mı? Şam la leyseli ixbatun. Hayır benim erkek kardeşlerim yok. Leyseli ixbatun. Inneli sela sekhwatin. Muhakkak ki benim üç kız kardeşim var. El Müslimatun hune. Onlar yani o üç tane kız kardeşin Müslüman mıdırlar? nam, hünne <Nâhânâ> Müslümanlun. Alhamdulillahi. Evet, alhamdulillah. Onlar Müslümanlar. <gülüyor> Temarin alıştırmalar. El-ehad, eciben anil esile teleatiyeti. Gelen sorular cevapla. Üç tane sorumuz var. İlki, Mine ne? Şamın. Şam neredendir? İkincisi. Min eyyi medinetin huve. O hangi şehirdendir? Kem uhten lehu. Onun kaç kız kardeşi vardır? Bunları cevaplayacağız. El-Sani, ikinci alıştırma. Da-hadihil alamete. Okey. Emamel cümeli sahihati. Ve-hadihil alameti çarpı. Emamel cümelilleti. Leyset sahihaten. Bu Okey alametini sahih doğru cümlelerin önüne koy ve bu çarpı alametini sahih olmayan, leyset sahih sahih olmayan cümlelerin önüne koy. İlk cümle, Hishamun min Washington. Vaşintun Washington ve New York. bunların ikisi gayrimuhsarif kelimeler olduğu için başına hariceler geldiğini ne yapar? Zehirleri fetihlerdir ne Değişimiz ondan. Bakistane gibi. İslam Vaşintondandır. Ehevatuhu Müslümatün. Onun kız kardeşleri Müslümandır. Benatuhu lesne bi mütezzavvicatin. Onun kızları evli değildir. Ebnauhu Tullabun. Onun oğulları öğrencidirler. Ümmühü Leyset bir Müslümetin. Onun annesi Müslüman değildir. Ebuhu Müslümun. Onun babası Müslümandır. Bunların doğru olanların önüne okey. Yanlış olanların önüne çarpı koyacağız. Onla geçiyorum. Benim yapacağım bir şey yok. Çünkü burada siz yapacaksınız inşallah. Burada Leyset ile ilgili kaidelerin açılımına geldik. Teammel mayeli. Gelen şeyleri düşünün. Hamidun talibun. Hamid öğrencidir. Bir müptelava haberden oluşan isim cümlesi. Hamidun leyse bir talibin. Hamid öğrenci değildir. Evet. Burada leyse ile ilgili bir başlık açalım. Ve e, hızlıca bunları yazalım. Neyse nakıs fiillerdendir. Bunlara aynı zamanda kane'nin benzerleri dedimiz kane. Nakiz fiiller isim cümlelerinin başında kullanıldığında inne ve kardeşlerinin aksine müptedayı ref eder kendisine isim olarak alır. Haberi nasbeder eder, kendisine haber olarak alır. Bazen habere vurgu yapmak için bir harficeri fazlalık olarak da kullanılır. Leysenin yalnızca mazi çekimi vardır. Yani camittir. Manası olumsuzluk manastır. Değil, yok Mevcut değil, mani alana kullanılır. Mazi fiilin çekimi gibi çekilir Yani leyse, Leysa, leysu, leyset, leyseta, lesne Leste, lesuma, lesdun, lesti, lesuma, lesdunne Lesti, lesma gibi. Bunların örneklerini okuyalım şimdi kitabımıza Hamidun, talibun Hamidun, leyse bir talibin Hamid öğrenci değildir. Habere vurgu yapmak için bir harbicayla geldi. Bir harbicaysız yapalım bu cümleyi. Hamidun neyse taliben. Taliben. Değil hey, mi? Ettullabu sigarun. Öğrenciler küçüktür. Ettullabu leysu isigarun. Öğrenciler küçük değildir. Bir harbicaysız kullanalım. Ettullabu leysu sigaran, sigaran. aminetü tabibetün amine doktordur aminetü leyset bir tabibetin amine doktor değildir bir harcası kuralım tabibeten tabibeten evet. Muz, mazi filin çekimi gibi ketebe keteba ketebu ketebet ketebeta ketebme Evet, mühret nasıl kaide. El feteyyatu mütezevvicatün Genç kızlar evlidirler. El feteyyatu lesne bi mütezevvicatin Genç kızlar evli değildirler. Mütezevvicatin olur gene. Tamam, bir yer kullanma kullanmazsak da olur. Çünkü e, cem-i salimlerin nasp halde kesraireydi. Üzerinde fazla durmadık ama o birinci kitabın sonlarında mühendislerin cemisini işlerken söylemişti. Üzerinde duracağız ama. Ente kebirun ente leste bi kebirin. Leste. Entüm cududun lestüm bi cududin veya lestüm cududen siz yeni değilsiniz. Enti fakiratün. Sen fakirsin. Lesti bir fakiretin. Veya lesti fakiraten. Sen fakir değilsin. Entünde müçtehidatün. Sizler çalışkansınız. Lestünde müçtehidatün. Size çalışkan değilsiniz. Enem müderrisün. Ben öğretmenim. Lestu müderrisin veya lestu müderrisen ben öğretmen değilim. Nahnutul bizler öğrenciyiz. Lesna bitul labin bizler öğrenci değiliz. Veya lesna kullaben. Vazii fiilin çekimi gibi çekilir. Sadece muzisinin çekimi vardır demiştik zaten. Evet. Anladık mı burayı? İnşallah. El-Rabi, er dördüncü alıştırma edhıl leyse alel cümelil atiyeti leyse'yi gelen cümlelere girdir. El-Bab-u muğlağın el Güzel. El-Bab-u bir muğlağın. El-Bab müfret, müzekere olduğu için leyse dedik. Evet. Bir muğlağın, biisiz kullanalım bir de Mukallakan. Evet. İkinci cümleyi yapalım. el Leyse Leyse Evet, bir bari din veya <gülüyor> bari din. Barid. baridin veya bilisiz. Ma'u leysa bari'tun. Bari'den. Bari'den. Evet, elma'u mau leysa bariden veya bir baridin. Hişamun meridun. Buradaki örneklerin hepsi müfret müzekker. Yani leysenin kullanılacağı şekilde. Dolayısıyla düşünmemize gerek yok. Hepsine leyseyi kullanacağız. Hişam hastadır. Diyorum ben. Siz de hasta değildir diyeyim. Değil? Hişamun Meridun. Leyse bir Veya Hişamun leyse Meridan. <gülüyor> leyse meridan. <gülüyor> <Leyse meriden. gülüyor> evet. Bümeridin veya Bumeridan. Ebi na'imun, babam uyuyor, uyuyandır. Size de uyuyan değildir deyin. Bir na'imin veya naimen. Evet. El el müderrisu sabun. Özür dilerim. El dersu sabun. Ders zordur. Size kolaydır deyin. ders bir Leyseb-i Sabin cahit. Ev Ev Neyse i Sabin leyseb evet. el mescidu i Garibun el Garibun Veya alabi, mescid kullanmadan Leyseb-i evet. El-Mescid-i leyseb Et tıflı Çocuk açtır. <gülüyor> Siz de aç değil deyin. <gülüyor> Et ne? değil, bir cev'an Ne? ne? Gayrim Mustafa değil mi cev'anı? Cev Gayrim Mustafa'nın cerhallerde fethaylaydı. <gülüyor> Çocukun neyse cevane cevane cev -ne. cev -ne veya bir cev'anı. İkisi aynı. Güzel. İkra'il misaleyni el-hamis. 5. alıştırma. iki misali oku. Summe ebhil leysa alel cumellatiyeti. Sonra leys'i gelen cümlelere girdir. İki örneğe bakalım. Huve tacirun, huve leysa bi tacirin. O tacirdir, o tacir değildir. Huve min yabani o Japonya'dandır. Huve neyse min yabani o Japonya'dan değildir. O Japonya'dan değildir. Burada mini kullandık çünkü cümlenin gereği o. Evet. Es-sayyaratü cemîletün. Buradaki olumlu cümlelere siz değildir diyeceksiniz. Es-sayyaratü leyset cemîletün. Güzel. En ganiyun les tu bir Evet iştirak edin dersimize <gülüyor> <gülüyor> Ent, ente entefakirun les les te bi fakirin güzel hiye min el iraqi leyset hiye leyset min el evet orada hiye'yi kullanmıyoruz leyset min el Nahnu ezkiya o elhamdülillah Lesna Bi Ezkiya be öyle değilsiniz bu cümleyi kabul etmiyoruz. Biz zeki değiliz derseniz olmaz. Nano ezkiya Nano hubiera azebun leysa Sadece, ليse bi azebin, El müderrisune fil fusuli el müderrisune leysu fil fusuli. Leysu fil fusuli. Enti zekiyetin lesbi zekiyetten veya bir zekiyetin. Evet. Lesti zeki yeten Veya lesti bir zeki yetin kibarın <gülüyor> Güzel lesun bir kibarın Veya lestum kibaren Et talibatu Fil mektebeti <gülüyor> <gülüyor> Tu <gülüyor> Lesne <gülüyor> Mektebeti <gülüyor> evet et talibatu lesne çekimini hatırlayın neyse <gülüyor> neyse evet. ta lesne lesne cem menes ayrı cem menes ayrı entunne talibatun cudurun lastunne <gülüyor> evet bir talibatin tin ta ten cududin evet Talibatin cududen. Lesdünne talibatin cududen. Bilsiz. Tin. Zemmü salimlerin nasb hali kessal'e demiştik ya. Evet. Güzel. Ecib anil esileti latiyeti es sadis. Altıncı alıştırma. Ecb anil esilet latiyeti bin nefi muştamilen leysa. Gelen sorulara cevap ver. Ne ile bin nefi? Olumsuzlukla cevap ver. Nasıl Müstamilen <gülüyor> leysa? Leysayı kullanarak, leysayı kullanıcı olarak olumsuzlukla gelen cümlelere cevap ver. Ne <gülüyor> o? Ben okuyamıyorum burayı. El mühendisu ebu kemi Ben el e mühendisun ebu ke. Öyle mi? Ben de silik çıkmış okuyamıyorum. El mühendisun ebu ke. Baban mühendis mi? Cevap E bileyse Yok E bileyse, e bileyse. Bir mühendisin evet La'yı da kullanabiliriz. Evet, o da olabilir. Hayır, babam mühendis değildir. Ebi, evet olabilir. O zaman Ebi'yi ve Hüve'yi hiç kullanmayacağız. Le ise bir mühendisin diyeceğiz. La, Le ise bir mühendisin. Evet. Hüve, Le ise denmez çünkü. İsimden sonra gelir de zamirden sonra gelmez. Yani o gayet zamirlerden sonra gelmez. Le ise ve Le ise Hüve yerine leysa, hiye yerine leyset kullanılır, zamir kullanılır. Evet. E bi leyse veya leyse bi mühendisin. E müderrisetün ümmüke leyset müderriseten müderriseten veya bi müderrisetin. Evet. Etullabun ihvetüke kardeşlerin öğrenci mi bu ehveti ile su bu bir Evet. bir türler kız kardeşlerin hemşire mi bukhavati lesne bir mümerdatin Evet. Veya bilsiz mümarrıdatin. Evet. Ehevati lesne mümarrıdatin. E müdarrisun ente. Sen öğretmen misin? Les tu. Cevap olarak les tu diyeceğiz. Les tu öğretmen. bir müderrisin. Veya müderrisen. Yok bilsiz. Lestu müderrisen veya Lestu bir müderrisin Ecududun entun Sizler yeni misiniz? <gülüyor> lesna e Siz diye soruyor, biz diye cevap vereceğiz <gülüyor> Lesna Bicududin veya Lesna <gülüyor> cududen Ecedidetün Seyyaratüke Seyyaratı Seyyaratı Leyset. Tamam siz dedi. Cevap olarak ne diyeceğiz? Cevap olarak ne diyeceğiz? Biz diye cevap verecek Siz diye soruldu biz diye cevap vereceğiz. Tabi. seyyareti bi cedidetin veya seyareti cedîdeten Evet. Teintum ya ihvan. İnşallah. Es'ami yuwajjihu al-mudarris ila kullin min al-tullabi nefi ve yuriddu alayhi al-talib mustamilan "Lestu naḥwu". Buyur. Buyur. Evet. Yuwajjihu al-mudarris tercih eder. Hala hepsine yöneltir. Esleten sorular, sorular yöneltir. Oluyorsun. Ve evet. konu cevabuhu. Evet, cevabı ne olur? Olumsuzlukla olur cevabı. Yani cevabı olumsuzluk olacak sorular yöneltir öğretmen evet. öğrencilere. Evet. Yeruddu. <gülüyor> <gülüyor> Aleyha. Cev geriye iade eder, reddeder. Cevap verir. Evet. Cevap verirler yani. Evet. Güzel. Güzel. Naho. Emin emrika ente ya Ömer. Ömer. Emin emrika ente Let's to min? min Amerika. Güzel. E Müttezevicin M ente ya Aliyu. Bim Müttezevicin. Evet. Güzel. E Meryidon ente ya Abdurrah Abdurrahman. ah Ahsen Tay. En mühendisin ente ya Akif'u. Les tutu bin mühendisin. Yok Evet. En müderrisin ente ya Murat. Müderesine mi? <gülüyor> Let's do. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Let's mü dersin? E az ebun enteya ünal. Beyaz do. <gülüyor> Diye azer, ne stu Emin bakistan ya akıl kebir Mehmet Min bakistan. Evet, güzel, değil Ah sen ceyit. Etsam in misale oku. Tüm bedehl inne alel cümlleri Sonra gelen cümlelere inneyi girdir, dahil et. Evet, burada bir kayde var. Ondan dolayı geldi burada. Nedir bu kayde? Biz şimdiye kadar müttedağının başta haberin, ondan sonra gelişini görürken Ancak dört yerde ki o dört yerden birisi de burası, dört yerde inne üzüldüm. E, haber müttedağdan önce gelmek zorundadır. Önce haber gelir, sonra müttedağ gelir. Onlardan birisi burası. Diğerlerine girmeyeceğim. Anlayamazsınız çünkü o tarafları. Sadece anlayabileceğiniz şu kısmı göre göstereceğiz. Bir. Evet yazıyorsunuz herhalde. Ya. Müpteda nekire olursa ve haber de şibih cümle olursa parantez içerisinde car ve mecrudan oluşan ve mecrudan oluşan veya zarftan oluşan cümle. Parantez kapatıyoruz. Bu durumda haberin müptedadan önce gelmesi vaciptir. Li selasu ehevatin. Benim üç kız kardeşim var cümlesinde. Asluhu selasu ehevatin li'dir. Yani üç kız kardeş li benimdir. Bana aittir. Cümlesinde selatü ehevatin müpteda li haberdir. Ancak bakıyoruz hemen müpteda selatü ehevatin ne kere gelmiş. Yani müpteda ne kere. Ve haberde car mecudan oluşan şibih cümlesi bu durumda. Bunun haberi başta müptedası sonda olacak şekilde gelmesi vacip olur. Li selatü ehevatin olur. Haber başta mübteda ondan sonra gelmiş olur. Olmaz, değişmez harekesi özelliği. İşte böyle bir cümlenin başına yani mübteda ve haberi yer değişmiş ister caiz kısmında olsun ister vaci kısmı olsun. Yer değişmiş gelirse ve o cümlenin başına nasf edici bir edat gelirse inne gibi mesela, daha kardeşler gibi. Bu durumda inne'nin hareket etkisi düşmez. Gene caridir, geçen Nasıl? İnne li felâfe ehevâtin. Şüphesiz ki benim üç kız kardeşim var. Müpteda'yı kendisine, kendisine. Müpteda kendisine isim olarak aldı ve nasp etti. Ancak inne ile müpteda'nın arasında li harfceli ve e, şibih cümle daha doğrusu. Şibih cümle geçti. İnne'nin hareketkisini kırmadı, kıramadı o. Çünkü o cümlenin aslı zaten inne felâfe ehevâtin li'ydi müptedai ne yaptı gene? Şivih cümle müptedai'nin nasb edici edadın önüne arasına girse de nasb edici edadın nasb etkisi devam etti. İnne li felâ su olmadı. Felâ fe e İnne gene müptedai nasb etti kendisini isim olarak aldı. Haberi ref etti. Li dediğimiz şivih cümle e, ref konumunda innen haber olmaya devam etti. Evet. Şivi cümli harflerini ve devamı zaten şivi cümledir. cari ve mecudan oluştuğu için. şibih cümle inne gibi nasebedici edatın edat ile nasebedici edat ile müpteda arasında girse bile innenin edici etkisini şivi cümle kırmaz, kıramaz onu diyoruz. Bak burada. İnne'nin e, ismi hangisidir? Selahı ehevatin değil mi? Ama arasına li girdi. İnne'nin haberi girdi. İnne'nin haberi, İnne'nin isminden İnne'nin haberi, İnne'nin isminden önce geldi. Ama bu değişiklik, İnne'nin hareket etkisi yapmasına mani olmadı. Onu diyoruz. Öyle değil mi? İnne li selahı ehevatin cümlesinde. Li benimdir şibih cümlesi e, car ve mevcudan oluşan şibih cümlesi innenin haberidir. İnnenin haberi inne ile müptedanın innenin isminin arasına geçti ama innenin hareketliksini kıramadı. Olay bu kadar basit. İnne li felâ su demedik. Felâ fe i̇nne gene müptedayı kendisine isim olarak aldı aynı zamanda gene nasp etti. Böyle bir durumla karşılaşırsak yani cari ve oluşan veya zarftan oluşan şibih cümle başa gelir, müptelada ondan sonra gelirse ve böyle cümlelerin başına ve kardeşleri gibi nasip edeci bir edatı getirirsek bunun hareketkisini kırmayacağız. Onun hareketlisi devam edecek. Diye böyle bir e, alıştırma koydu kitabımız. Şimdi birinci cümleye bakalım. Fil fasli hamsetu tullabin cududin Sınıfta sınıfta Efendim, beş yeni erkek öğrenci var cümlesinde. Müpteda hangisi? Kamsi tutulabeni cudu değil mi? Filfazdı ise haberdir, değil mi? Sınıftadır. Kim? Beş yeni öğrenci sınıftadır. Böyle bir cümlenin başına biz inne'yi dahil edersek, ki bir misali okun sonra inleyi gelen cümlelere dahil et demişti. Nasıl yapacağız? İn İnne fil fasli kamsete tullabin cududin. Ne yaptı? İnne müptedayı nasb ederek kendisi isim olarak aldı. İsterse o innenin isminden önce innenin haberi gelsin. Değişmedi. Anladık mı burayı? Peki ikinci cümle okuyalım. Lena müdavvisun ceyidun. Bizim iyi bir öğretmenimiz var. Müderresen Ceyi'den Ceyi'den Ceyi'den müderresin sıfatı İyi bir öğretmenimiz var. Evet. Güzel Evet burada da Li e, harfi ceri ile Ve onun mecburuyla oluşan Cari mecburuyla oluşan haber Mükteda'dan önce geldi Ancak Mükteda ne kire Şivih cümlede haber de cümle O zaman haber müptedanın yer değişmesi gerekiyor Vacip bu bu durumda لَنَا مُدَرِّسُنْ جَيْدُنْ diye bir cümle kurarız. O cümlenin başına inne ve kardeşlerinden birisi geçerse hareketkisi kırılmaz. Inne Lena مُدَرِّسَنْ جَيْدًا diye harekeler ve o şekilde okuruz. Fi جَيْبِي مِيَتُ رِيَالٍ Cebimde yüz riyal var. مِيَتَ evet. رِيَالٍ Şüphesiz ki cebimde Yüz riyal var. Evet. İnnenin haberi fi bir İnnenin ismi nedir peki? Miatur yalim. O zaman inne miyeti riyalim diyoruz. Fil hindi enharun kesiratun. Hindistan'da çokça nehirler vardır. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> i̇nne <gülüyor> Güzel. Kethiraten. Kethiraten. Enhar. Enhar'ın sıfatı inne fil hindi enharam kethiraten. Cümlesinde aslen e, mü, müpteda haberden oluşan isim cümlesinde müpteda hangisidir? Enhar. Onun sıfatı kethiraten. Değil mi? Haber fil hindi. Car mecudadan oluşan, oluşan şibik cümlesi olduğu için müpteda da müpteda da ne kere olduğu zaman haberin e, müpteda'ya tekadüm etmesi öne geçmesi vaziptir. Bu konulandır. Böyle bir cümlenin başına inley dahil edersek inneyi dahil edersek Evet. Böyle olur. Leke bergıyetün fi mektebil veridi. Mektebul verid postane demek. Bergıyetün ise telgraf demek. Postanede senin bir telgrafın var cümlesinde de gene aynı şekilde e, müpteda ne kere haberde şibih cümle bu durumda haberin müpteda'ya tekadüm etmesi müpteda'nın önce gelmesi vacip oldu. Bu sebeple leke bergıyetün dedik. Böyle bir cümlenin başına inneyi dahil edersek Abdurrahman. Bergiyetten film fil mektebil veriydi. Fi var başında? <gülüyor> film mektebil veriydi. De? <gülüyor> film mektebil veriydi. Evet. İnneleke bergiyetten film mektebil veriydi. şüphesiz ki postane senin bir telgrafın var. Veya sana bir telegraf var. <gülüyor> Li elf doların fil Benim bankada bin dolarım var. Evet, alıştırma için söylüyor. <gülüyor> Böyle bir cümlenin başına şüphesiz ki benim bin dolarım var diyeceksin. Nasıl diyeceğiz? Akif? Evet. İnnen ismi ney? Elfe dolar. O zaman inneli elfe dolarım dedik. Elfe. Nerede? Tümelastır. Evet. Şüphesiz ki benim bankada bin dolarım var diye teyitli kullandım. Evet. Anlaşıldı. Masrif banka banka. Yok. Sarftan geliyor. Sarftan. <gülüyor> evet. Burası anlaşıldı mı? Müktüda ve haberin yer değişmesi gereken yer anlaşıldı. Öyle bir cümlenin başında inleme kardeşler geçerse hareket etkisinin düşmeyeceği, devam edeceği anlaşıldı. Öyleyse el-kelimatul ciddetu yeni kelimeler ligaun <gülüyor> karşılaşmak görüşmek, karşılaşmak ceyidun <gülüyor> güzel, iyi, hoş Ceyyit. Ceyyit. Ceyyit güzel. Cemil manasında. Cemil daha çok böyle fiziki güzellik. Ceyit de iyi, hoş. Ee... Evet. Ceybun, cemuhu, cüyubun, cep. Cep. Nehrun cemuhu enharun nehir Berqayın cemuhu berqiyyatun telgraf masrifun cemuhu masarifu banka mektebul beridi postane <gülerân> Deyvun yaka Siz benden daha iyi biliyorsunuz ben. Yo? Yaka Bakalım inşallah.